çok günahı bile olsa onu affederek bir Allah'a sahip olduğunu bilme davasıdır. Allah sabrınızı daim azminizi baki, davanızı mübarek kılsın. İslam davasını kansız, şehitsiz, zindansız, muhacerasız, şehitsiz ve zulümansız bir şekilde müzaffer olacağını düşünenler ya beyinlerini ya da İslam tarihini kontrol etsin.